Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekon Rek tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... evi metal programı yaptık. Saf heavy metal. Evet, yani başlangıçta birazcık daha yumuşak tarafında olacağız metalin ama ondan sonra artık yani... E, Dibine doğru gidiyor. Aynen, <gülüyor> yani metalin... E ...artık metal sayılmadığı <gülüyor> noktaya doğru <gülüyor> yaklaşacağız. E i̇lk önce Agestan Nilsson's Ammunition... E ...Agestan Nielsen, Wigwam'in e vokalisti. İnanılmaz bir vokalist. Evet, yani bu gerçekten... E ...zaten Wigwam'ı hep beğenmişizdir. Aynen. E kendi tarzının, hair metal'in... ...artık ona şey yani diyebiliriz. Yani şey diyorduk ya, işte hair metal, sleaze metal... Sleaze, ...tek gitarla he. yapılmaz kısmı... ...zaten oradaki gitaristler de John'la çalışan gitaristler tabii, zaten... Tabii. Yani grup bir toplama grup ya aslında. Ya o çok ilginç bir şey ya. Yani ben bunu bir türlü çözemiyorum. Yani bu adamların hepsinde o kadar ciddi bir metal tandansı var ki. Evet. Ama adamların yaptığı müzik son derece sleaze. Evet, i̇şte evet, şey e, adını söyle hair metal. Yani böyle şey yapıyorsun aman Allah filan falan diyorsun adam ondan sonra bam diye bir metal projesine Aynen. karşına çıkılıyor. Aynen. Aynen. Ama inanılmaz yani Wigwam ben canlı da. Hani evet. Wigwam Wigwam başarılı bir top. Çok iyi. Çok. çok yani son dönemdeki en iyi siliz gruplardan biri. Hayır bir de burada agent Nielsen arkasında Erik Martenson'u da almış. Erik Martenson da Wet ondan sonra Eclipse yani gerçekten çok çok iyi projeleri var. Ee, şeyin metalin birazcık daha şey tarafı adını söyle ne derler konvansiyonel tarafı yani birazcık daha piyasa tarafını evet. iyi topluyordu wetle çünkü orada da şeyden şey Jeff Scott Soto vokaldi evet, wette işte ondan sonra zaten de kendi içinde ön Eclipse bence Hard Rock'ın Metale nasıl derler bir araya bir sınır çizersen hani tam o noktaya yani gelen bir grup ya yani ben Eclipse'i o nedenle çok sevmiştim. Ne hard rock diyebiliyordum ne metal diyebiliyordum. biliyordum. Evet. Yani o değişik bir şey ya. O değişik bir duygu. Bu tabii burada şimdi kendimi ifade etmekte zorlanıyorum ama Eclipse beni etkileyen gruplardan biriydi bak. E, hepsinin arkasında zaten Erik Martenson çıkıyor. Şimdi Agestan Nilsen'le de e, bu Emunition grubunda beraberler. Yani adam bir de çok, o kadar tecrübe 170 konser vermiş evet. Big Ben'le. Evet. 300 A, zaten bin insana. E, yani, 300 bin insana. Sürekli turnedeler dinlemesi son derece eğlenceli. Fakat yani bunun yanında da kolay tüketilen bir müzik tabii, bu. Tabii, ee, tabii. Ama kardeşim gelmeye devam etmeli bu müzik. Yani, yani ben bunsuz da yapamıyorum. Arada e tamam eyvallah kenara bu, kolay atıyorum ama. Ama bu yani sol albüm çok sleaze değil. Onu söyleyelim. Yani o kadar bariz sleaze, Wigwam'deki gibi. Yok hayır. Yani hayır, hayır, hayır, metal hayır, değil. Hayır. Yani zaten programa giriş o açıdan güzel olmuş. Ee, yani metalde Metal olmayan müziğe e, bu kadar kayabilirsin. Bir de eklipti çalabilirdik işte şey. Çok güzel anlatıyorsun aa, gerçekten yani, müthiş ya. Yani. yani şu anda bu metal değil demiyoruz buna ama metal değil de diyemiyoruz. Kara deli anlatmak Buysa gibi bir şey. Aynen. Kara delik var ama aslında yok. Yok. <gülüyor> İçine giren yok oluyor filan <gülüyor> <gülüyor> diye. Yani Agestan Nilsen öyle. Zaten bir sonra devam edeceğimiz Hammerfall'la evet. olaya cumburlop doluyoruz zaten. Ondan Aynen. sonra rahat rahat metal demeye devam edeceğiz. Evet, dinleyelim o zaman. Evet Agestan Nilsen Time Eşinden Me Down. İsveçlilerin gerçekten şu ıı, bir kalemi. insana ritim sekşinin önemini bas ve davulun önemini anlatmak istiyorsam şu İsveçlilerin kayıtlarını dinletmek isterim. Yani bu kadar güzel gitar, bu kadar güzel vokallein evet. yanına ıı, bas ve davulun o bu eşsiz, kadar güzel oturtulması. O eşsiz uyumu değil mi? E, e, ay, ay, bak şu şarkının bitişinde duyuyorsun ya. Yani o basın önemini ve davulun önemini çok çok iyi duyuyorsun. O açıdan çok hoşuma gitti yani. Be, be, dinlediğimde. Aynen böyle devam. Gene bir İsveç'teyiz. Bu sefer Hammerfall. Yeah. E, i̇şte bunlar Power Metal grubu. 1993'te kurulmuşlar. Artık yani Hammerfall anlatmaya gerek yok. E, 97'de Glory to the Brave, 98'deki Legacy of Kings'de gerçekten yani şey e, bu işin tepesi. E, ondan beridir bir sürü albüm yaptılar. Artık No Sacrifice, No ...Victory'yi beğenir misin bilmiyorum. Benim pek hoşuma gitmemişti ama... ...2006'daki Threshold bayağı hoşuma giden. Evet aynı. Şimdi de Infected mi? Yok, evet doğru Infected. Hayır, yok, infected 2011'di değil mi? Evet. Doğru doğru Revolution geliyor şimdi. Revolution. Doğru doğru Infected. Bak Infected tamamen beynimden silindi. Şu... ...Revolution'u dinlerken Infected'i düşündüm. No Sacrifice No Victory'den geldiği... Threshold'tan geldi, Chapter Five'tan bile şarkı geldi aklıma fakat Infected'ta atlamışım. Biz bu programda üstelik Infected'tan şarkı da çaldık. Çaldık. Demek ki atladığım albümlerden biri. Şimdi Revolution. Işte Hemen eve git dinle. Infected'i mi dinle diyorsun? Yok zannetmiyorum. <gülüyor> ya yani herhalde onu becerebileceğimizi zannetmiyorum aklımda kalıyor çünkü bazen şeyler. Bir e, Bushido diye bir şarkıyı single olarak çıkarmışlardı. Evet. E, onun öteki yüzünde de The Way of the Warrior diye bir şarkı var. E, biz onu çalacağız bugün. Aynen. Zaten albümünde, Revolution albümünde Habercisi işte. Of. Güzel. Yani bir hammerfall. Ne bekliyorsunuz her şey var power, power metal budur kardeşim yani. Power metal ile heavy metal bu biraz daha heavy metal olacak bence abi Yani zaten güzel söyledin yani şimdi aradayım ben de yani power metal diyebilir miyim buna bizim şeyimizde düzeyimizde örneğin gelecek birkaç grupta evet. örneğin şimdi gravedigger'a ben power metal rahatlıkla Tabii, derim aynen. de şunda evet evet heavy metal daha ağır basıyor yani. peki. Okey haklısın ee, şeye o, bu konuda hakkını vermek gerek. Ama grubu işte hani birazcık daha bunlar makine gibi gidiyorlar ya. Evet, Orada ben böyle nedense böyle ağzımdan power metal, power metal. O Almanların, o İsveçlilerin, hani o kıta Avrupası veya İskandinav ülkelerindeki grupların anıyor makine gibi gidişlerine ben nedense ağzımdan hep böyle metal, heavy metal değil de power metal olarak çıkıyor. Onun için power deyip deyip duruyorum yoksa bu heavy metal. Ee, i̇lk iki albüm gibi değil. Beklemeyin. Değil. Yani, evet, Legacy tabii. of Kings, beklemeyin. Glory to the Brave'ı beklemeyin. Daha yani şey şu anda daha heavy metal tarafını yapıyorlar. İyi de yapıyorlar. The Way of the Warrior dinlediğinizde siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet. Bugün hafif ifade özürlüyüm. <gülüyor> Bazen böyle kalıyorum anlatmaya çalıştığım şeyi ama bu iyi bir heavy metal örneği. Evet bu Shido singleından geliyor. Revolution albümünden. Anladınız değil mi? Benim de demeye çalıştım. Yani bu gerçekten tipik işte hani yani power pow, metal power alt, metal gruplarının power metal yürüyüşü. Yani bu bu yürüyüş. Ama, ama gitarlar ama, metal. Ama metal. Evet, evet. Yani şimdi gelelim Bntx e. grubumuz Bntx. Tamam. Şaşırdım mı? Tamam, okey. Hayır şaşırmadım, <gülüyor> durdum, durdum bir an eyvah ne diyorsun diye. Ama ondan sonra yakaladım. Araya kaçak grup <gülüyor> aldım. <gülüyor> evet, e, 1968'de Mendix'mişler de, evet, aynen. E, 76 yılında işi Accept'e döndürmüşler, e, 96'da dağılmışlardı Udo Dürk Şenker'le müzik yapan efsanevi Accept grubu, yani 82'deki Restless and Wild, 83'teki Balls to the Wall, 85 Metal Heart, 86 Russian Roulette, bir de beni dönmesinler diye 81'deki Breaker'da söyleyeyim, evet. gerçekten yani bu, kaç albüm saydım, 5 albüm. Beş yılda beş albüm. Yani gerçekten çok iyi. Efsanelerdi. Gerçekten çok aynen, iyi. Yani ya, bu albümlerin hepsini yedim yuttum. 2012'deki Stalingrad yeni vokalistlerin Mark Tornillo ile çok iyi demiştik. Evet katılıyorum. Blind Rage daha da iyi. Aynen. 2014'teki. Aynen. Yani artık Tornillo'ya Tornillo, eee oturdu. Ha yani onu grubu diyeceğim. yani hani bayrağı devralmış e, idare e, vokalisti olarak değil sanki grubun Grubus. esas vokalistine dönüşmüş. Yani Udo Dirk Schenker'le bu kalitede albüm çıkarabileceğine inanmıyorum Şu mesela. anda yok. Udo bence şey. Yani i, bu, Udo oluyor. çok sertleşti. Udo'nun kafası da değişti. Evet. Yani evet. Yani kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu müzik şimdi Except heavy Metal grubu. Ama Hard Rock grubu da, Tabii. yani alt Tabii yapı canım, Hard Polish, Rock. Pol yani. evet. işte, şey bizim e, Reese alıp e, Reese'le çıkardıkları albüm tam bir Hard Rock grubu evet. albümüydü. Yani o yüzden tam heavy metal tam Hard Rock diyemeyiz ama Yudu çok artık power metal'e doğru uzanan bir süreçte. O yüzden geri dönüp bu tarz müziği yapabilir mi Bilmem. Ya bu ritim ve bu melodilerle bu rifflerle e, bu müziği yapmak bu gruba özgü. Evet. Yani E, bir Zaten cümlede e dört tane bu kullandım ama <gülüyor> yani bunların hepsi accept. Yani gerçekten çünkü çok de, çok Benzeri de yok. Yok. Hey, i̇şte, diyorum, karakteristik. Yani, yani yok bunun bunun benzeri yok. Yani herhalde bu işte Herman Frankla Wolf ofmanın sihiri diye düşünüyorum. Basçı Peter Baltes değildir herhalde bunun bir Belki mitap. çok iyi yazıyor. Belki de o yazıyor. Evet. E, emin değilim bundan ama yani gerçekten çok iyi yapıyorlar işlerini ve Tony'u çok iyi uydurdular yani. O açıdan beni Gerçekten etkiledi Stampede çalacağımız şarkının Klibini çok beğendim böyle uzaktan Dağa doğru yaklaşıyor böyle adamlar ben Dağın izlemedim. tepesindeler yani gerçekten Hoş Onu hatırladım da Yani Judas Priest bir dönem Şu tarza girmeye çalıştı Ama Judas Beceremedi tarzı yok, değil Beceremedi zaten, zaten. Yok, yok. yani şu anda Nasıl döndüler geriye en son albümde hele Judas Priest'in de Hev metal olması gerekiyor, hard rocka yaklaşmaması aynen, gerekiyor kesin. Aynen. İşte e, o şuma gitti o nedenle. E, Peter Baltes çok iyi bir basçı. Zaten e, Stefan Schwartzman da e, yani bu zaten o ikisi artık yılların verdiği herhalde e, beraber çalışmakla e, böyle hani makine gibi yürüyorlar. Yani çok şeyler, e, iyiler. Ama benim esas hoşuma giden e, şimdi gitara Peter Baltes Çok iyi bir kantor puan bir şey atıyor. Bir, ne derler o crunch gitara e, şey atıyor bas ritmi atıyor. Evet. Şimdi o çok zor bir şey ya. Yani e, hep bizim şikayetimizdir ya basçı gelir çalar. Abi aynı şeyi yapma yani. Evet. E, Basta bir şey değişik bir şey yap. Yani ne e, davulun trompetiyle yürü. E, ne gitarın ritmiyle yürü evet, değişik bir şey işte aynen. bu adam bunu çok iyi bu kontrpuan yürüyüşü çok iyi beceriyor evet, aynen aynen e, o açıdan i̇şte, beni... melodi evet, evet işte melodi yazması gerek bunlar işte yani. başarılı müziyenler yani o, o da beni söylemeden bırak şey yapamayacağım çok etkiledi Güzel. Ha, tabii gang, gang, gang vokaller, şunlar, bunlar. Zaten Accept'in hep çok çok iyi kullandığı, kendi müziğinde kullandığı şeyler, öyle. Hepsi var. Yani var. Blind Rage hoşunuza gidecek eğer Accept'ı seviyorsanız. Stampede seçtiğimiz şarkı bu albümden. Dinleyelim bakalım. Şimdi süper bir vokale geldik. Bu vokal yani insana ben solistlik mi yapıyorum, <gülüyor> benim yaptığım şarkı söylemek midir dedirten bir şey. Yani ben özellikle... Abi Halloween dönemi çok iyiydi ya. Evet yani Halloween e, Halloween, Halloween'de onun döneminde Halloween'de çok iyiydi. Keeper of the Seven Keys albümlerinin ikisinde de vokal yapan Michael Kiske'den söz ediyorum. Aynen. Sen istediğin kadar <gülüyor> öf, Herhalde tamam benim de okey diyebileceğim herhalde bir ya da iki albümünden biridir Halloween'in. E, Unisonic e, ikinci albümünü çıkarıyor. E, Pink Cream 69'dan Dennis Ward e, ve Costa Zafiriu. Krokus'dan Mandy Mayer Gamma Ray Halloween Iron, Iron Savior'dan da Kaya Hansen Süper gruptu zaten 2012'deki Unisonic albümünü çıkarmışlardı Bu, bu süper gruba yakışmıyor Demiştim hatta ben Hatta Unisonic, devam edecek mi etmeyecek mi diye aynen, de İddiaya aynen. girmiştik edemezler demiştik Ki ne 2014'te Ki ne? Light of Dawn çıktı Valla bizi Şaşırtı, bayağı şaşırttı, Şaşırttı baya şaşırttı Şey İyi yani iyi singledan da çalmıştık evet. geçenlerde evet ha doğru yeni de single çaldık evet doğrusun, evet. doğrusun. ama güzel alb yani ben örneğin Exceptional şarkısı yani Kiske'nin vokali yani gerçekten yani elim ayağım vurdu Tabii, şu anda mikrofona mikrofonları dağıttım yani bu kadar geniş bir rengizle şarkı söylemek çok zor ya yani çünkü e, toplayamıyorsun sesini bir sonraki adıma çıkarken bir sonraki adıma çıkarken <gülüyor> vites atmak gibi aynen, aynen. adamda vites yok. Yani hani böyle çıkıyor, iniyor. İniyor. sıfır kilometreden 100 kilometreye araba vites atmadan bu çıkıyor, iniyor. Şey yapıyor. Yani bu rahatsız edici bir özellik. E, çünkü insan sesi bundan daha şeydir. E, Çok yani? e, yorulur. Yorulur. Ondan sonra daha ricittir. Bu kadar esnek değildir. ...bu kadar rahat... ...alt notalara inemez... Evet, aynen. ...alt nota adamı zorlar... ...alt nota da zorlanmayan adam üst notalarda... ...çok canı acır yukarı notalarda çok rahat eden adam senin de dediğin gibi sürtona olur. Aynen. Aşağı inemez. inemez. Bu adam hepsini yapıyor. Yani o nedenle... Adam değil diyelim biz buna. Uzaylı evet. diyelim. Yani Halloween'den sonraki o boş geçirdiği dönemde, 2009'a kadar boş geçirdiği dönemde yazık olmuş bu adama. Yok. Belki yumurtayla beslemiştir. O yüzden. <gülüyor> Bilemiyorum <gülüyor> bana ama şeyde de Halloween'de de Keeper of Seven Keys'i çok iyi daha. Çok. Vokaller. Çok. Çok. Evet. 2009'dan sonra neyse ki şu son o yıl içinde bayağı iş çıkardı. ben Plasa Vendom şeyini de projesini aynen, de çok beğenirim. Aynen, aynen. O daha hard rock'tır. Ki yani. ara ara gruplarda da söyledi yani parçalarda evet, söyledi. Değil mi? Değil evet, mi? Evet, evet, evet. Bayağı gruba da şey yaptı, konuk oldu albümlerine. İyi olmuş Light of Dawn gerçekten iyi bir şarkı. Daha önceki çaldığımız For the Kingdom kadar iyi bir şarkı da Exceptional. Evet. bu albüm iyi gideceği benziyor. Unison yine eğer gelirse 3. albümü bir sonraki adımda nereye taşıyacak bu grubu merak ediyorum açık söyleyeyim. O zaman dinleyelim. Evet, şimdi e, programımıza birçok kez konuk olmuş Outloud Yunan grubunun kardeş grubu Reload evet. e, da sıra Reload'un elemanları e, hepsi, e, şey Larissa, kelim şeyi yanlış söylemek istemiyorum. Larissa'da kurulup, ondan sonra bunların hepsinin kaderi bu başkente, Atina'ya göçüyorlar ve Atina'da Babkotsiyonis'in etrafında toplanıyorlar. <gülüyor> Fire, wind, out loud. Avına düşüyorlar diyelim. Evet aynen avına düşüyorlar. Şimdi 2014 yılında Reload belli kendini göstermiş. 2012'de kurulmuş bir grup bu. Grubun beyni gitarist Theoros. YouTube'da canlı performanslarını dinledim. Davulcu kız baya iyi valla ben davulcu kızı beğendim. Helal olsun kızcağızı. Zaten kız olsa beğenmemen şaşarım yani. Kız Hayır olsun, double olsun diyorsun. Yok abi bayağı iyi vuruyor. Yani öyle bayağı şey, iyi bayağı vuruyor. makine çok gibi. Iyi. Çok. Iyi. Ee, <gülüyor> vokalistin kullandığı vokal efekt prosesörünü ben de istiyorum. O canlıda <gülüyor> bir şey kullanmış. O çok güzel böyle çift sesler falan falan her şeyi çok güzel geliyordu. Ee, Reload gerçekten iyi. Yani Yunanistan kardeşim bu işi beceriyor. Aynen. Yani bu hard rock metal işini beceriyor. Ama yani biz de Avrupa'dan daha yakınlar. Hı -hı. Onunla hani şüphe yok. Ya ben şeyde sıkılıyorum. Yani Kaç milyon bunlar? 7 milyonlar. Galiba. Yani 10 şey milyon değil, olsun. Milyonda. 10 da bu kadar çok grup çıkıyordu bizim Türkiye'de neden bu kadar, bu kadar yani rahatsız? bizde de çok grup çıkıyor aslında çıkmıyor değil. Ama, Ama bu kadar kaliteli müzik ben duymuyorum bizim Türklerde. E işte, yani onun, ben mi kaçırıyorum bir şey? Onun sebebi ben sana işte yıllardır konuşuyoruz ya bunun sebebi organizatörler, müzik şirketleri ve bar sahipleri Mahfettiler. <gülüyor> yani e, hardrak hem metal, yani rakın türevi olan her şeyi mahfettiler abi, öldürdüler Doğrudur. ülkede. Yani bir gruplara para vermeyerek barlarında çaldıran bar sahipleri. Ama yani dediğin gibi e, bu tür bir sömürü ortamı iyi, yaratıp iyi müzisyenleri evet. küstürdüler abi, evet. gittiler. Yani iyi müzisyenler. Çalıyorlardı hatırlıyorsun yani 15 sene önce 20 sene önce yani barlarda ne gruplar vardı ne gruplar nasıl çalıyorlardı yani. o zaman Yunanistan'da esamesi okunmuyordu evet, böyle grupların evet, baktığımızda evet. Türkiye'de çalan müzisyenlerin ama bir karşılık almıyorsan bir şey görmüyorsan e adam, adam başka basıyor, bir iş basıyor, yapıyor başka bir yani. iş yapıyor ee, yani para kazanmayınca da öldürdüler sonra üniversite <Gülüyor> festivalleri çıkardılar amatör grupları öldürdüler işte. Te Teo mandı evet, evet. zaten para kazanırdım üniversiteye çıkarıp konserini niye götürüyorsun? Tabii. Ya da götürüyorsan da diğer grupları niye çıkarmıyor onunla birlikte sahne? Alsınlar, Esas onların öğrensin. çıkması gerek. Tabii. Yani sahne tozu yutmayan müzisyen de devam etme şansı yok, yok biliyorsun. Tabii. Kendi ay zaten gösteremedik. Sonra prodüktörlerde cilalı taş dönemi. Ay, çok pop çok... müzik. Çıkartarak bu işi öldürdüler. Öldür. İşte hepsi yani ne diyeyim. Şu anda hard rock metal bitik durumda. E kendi de belalarını buldular aslında. Evet. Para kazanamayarak evet, ve yok oldular. Her taraf kapandı. Aynen. Aynen. Evet Reload gerçekten iyi bir melodik heavy melodik hard rock grubu. Yani, dinleyelim bence. Dinleyelim, dinleyelim. gerçekten. Çünkü sözün bittiği yerdeyiz galiba. <gülüyor> evet. hatırdan hatırdan a Bullet albümün adı. Superhero'da şarkı. Reload'dan sonra sırada Overwind. Overwind'de bir Rus grup. Evet. Ee, bu adamlar da her Rus grupta daha önceki çaldığımız Rus grupta gördüğümüz bütün özellikleri toplayabilirsiniz. Ee, progressive öyleler. Ne progressif gruplar vardı 70'lerde? Evet. Ne grupları o, ama, vardı ya? Ama o apayrı bir dönem o ya. O progresifin o tarz yani evet, Ne diyorlardı ona space müzik i̇şte Bir, bir, bir evet. şeyler diyorlardı Space psychedelic, Aha, bilmem. Space psychedelic bilmem. Tabii, yaşa. İşte o progresif Resmen progresif müzik ki, o. İşte bu adamlarda Yani Gerçekten Bu tarzın iyi örneklerinden biri Melodik Modern yani, Komünist dönemlerinde çok iyi müzik yapıyorlardı Kapitalist bir girdi Skitrov'la bir konser verdiler. Moskova'da bitti, bitti müzikleri. Olayım. Değil mi? E doğrusu. Şimdi gibi. yeni yeni tekrar eski yani şaşalı dönemlerine dönmeye çalışıyorlar yani, ki. Evet. Rus müzik eğitimi de öyle yo, yo, ağız güz değildir yani. Örneğin sen bir vokalisti çok bulabiliyor musun böyle yok, vokalist? Yok. Ben Alexander Chumakov gibi vokalist kolay bulamıyorum ha. Yani bu adam diye artık böyle... Baya yaklaşıyor şöyle şöyle kol sürtüyor ki Yorland'ı bizim yere göğe sığdıramadığımız aynen, vokalistlerden aynen. biridir. Yeter ki bu adam doğru düz bir grupta iyi bestelerle şarkı söylesin ya. Yani başka bir şey değil ki. O açıdan gerçekten beni etkiledi işte Angra tarzı Angra. beni çok şey yaptı 80'lerin işte o power tarzı. Tabii var yani çünkü Rus gruplar istemeseler de o tarafa Orkestra doğru yatırıyor. Orkestra müziği var abi Aynen. ona kaçıyor. Orkestral müzik kesinlikle Aynen. katılıyorum. Yani e, zaten sen de işte e, biraz progresiften de yola çıktığımızda aynı dediğin gibi o modern işte bir de tutucu o motifleri de kullanmıyor. Son derece açıklar e, her şeyi duyabiliyorsun e, şeyde. O açıdan Overwind beni etkiledi. E, 2014 albümleri herhalde bu ilk albümleri değil mi yani ben başka albüm bulamadım. Evet ilk albümler. Evet, aynen. Ee, Bu adamların gidecekleri yol var. Var. Bu, adam, bu adamları var. merak ediyorum ben ikinci üçüncü albümlerini. İlk albümlerinden de Justice for Sale'ı seçtik. Dinleyelim. Dinleyelim bakalım. Evet. Böyle bir doğulucuya hayır diyecek yani, yani. grup. Bu arada vokal de harika. Bu Rus grubu, ben merak ediyorum Overwind bakalım bir sonraki albüm nasıl çıkacak. Ama güzel kayıt, i̇yi kayıt temiz der, der, der, der. temiz çalınmış. Yine çok iyi bir kayıt da sıra Grave Digger, yani yılların Grave Zaten 1980'de kurulmuş. Chris Boltendal. E, grubun beyni zaten e, vokal e, 80-83 arasında bas çalmış o da ilginç evet. e, yani ne işte yeni elemanlar giriyorlar çıkıyorlar 90'ların ortasındaki elemanlar kendi elemanlar... de girip çıktı ki Aynen. 86'da Aynen. gitti 91'de geri döndü işte ben o arayı şey diye düşündüm e, grup, grup dağıldı diye düşünüyorum da 86-91 arasının onun için çünkü şey de yok ha yok 87'de albümleri var ama belki de, şey de Stronger Than Ever var çünkü en iyi albümlerden biridir 87'deki e, Heart of Darkness 95 çok hoşuma gider 99 Excalibur benim bir numaramdır Digger severim Digger şeydir dinlemesi zordur ama e, yani gerçekten e, şey e, iyidirler e, Chris Boltendahl zaten e, yani kurba vokalleriyle imzasını atan evet. kişi bütün hemen hemen her şeyi de o zaten yazıyor e, çeşitli gitaristlerden e, şey alarak yardım alarak Tattooed Rider Judas Priest'in turbosu gibi giriyor. Evet. Ondan sonra olay bir anda accepte dönüyor. Ben bu tarz müziği her daim dinlerim. Ama oturup hani şeyime koymuyorum. Bir dinlediğim, sürekli dinlediğim bir iPod'uma veyahut bir telefonuma koymuyorum. Ama örneğin Hani senle beraber gittik taksimde bir yerde içiyoruz, arkada bu çalıyor, büyük zevk alırım. Aynen. Ama, ama yani şey yapamıyorum hala, yani tam olarak. Senin için çok sert. Spit evet. Spite, aynen, aynen, aynen. Yani. Ama, ama şey hoşuma gidiyor Ömer, yani şunla eğlenmek hoşuma gidiyor. Evet. Ee, hiçbir zaman. Yani, ama canlı da çok iyi zaten bu müzik. bunun konserine gitmek gerektiğini yani. gibi. Ya, ama yakalayacağım bir yerde, 100-200 kişi dinler zaten bunu dinlese dinlese. Almanya dışında. Ee, konserini yakaladığında oturacaksın e, Eline bir an alacaksın e, Keyfini çıkaracaksın konserin. Yani. evet. Koşuşturmaca Konser Ko Öyle değil <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Ne durumdayız ee, Bitirelim artık, artık evet. Grave Digger herhalde son grup olacak Diablo Bulvarda Zaman kalmıyor ...onunla başka bir programda ...çalarız. Aynen. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık kadar ...haftaya görüşmek üzere. Bol ...günler dileriz. Grave Digger'ın Return of ...The Reaper albümünden Tattoo ...dinliyoruz. İyi geceler.